1525, numaralı konu, Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya, La ilâhe illallah, sözünün faziletini haber vermesi, evet, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır, Musa, Rabbine, ey Rabbim, bana seni kendisiyle zikredip çağıracağım bir şey öğret, dedi, Allah Teala da, La ilâhe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, de, buyurdu, Musa, ey Rabbim, bunu senin bütün kulların söylemektedir, dedi, Allah Teala yine, La ilâhe illallah, de, buyurdu, Musa bu kez, ey Ey Rabbim, senden, bana özel bir şey vermeni istiyorum, dedi. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurdu, Ey Musa, yedi kat gök ve yedi kat yer terazinin bir gözüne, La ilahe illallah, da öbür gözüne konmuş olsa, La ilahe illallah, sözü daha ağır gelir.